Fathur Dokuz Dokuzuncu Sohbet. Ergunuzu Billa Ergunuzu Billa Ergunuzu Billa Himine Şeytanı rahim Ve Kul Rabbı Zıtni Ullman. De ki Rabbim Benim Ziyadeleştir. Hangi yönüyle Ziyadeleştir? İlim yönüyle Ziyadeleştir. Rabbi yesser, waladu asser, Rabbi tamim bil, hayır, ya Rabbi kolaylaştır, zorluk nasip etme, hayırla tamamlamayı nasib eyle. Rabbi şrahe de sadri ve yesserli emri vehlul uktedan bil niyizani yefkahu qawli, wma taufiki illa billah. Ve laqad yesserin al Qur'an al zikr, fahal min muddeker. Biz bu Kur'anı Yemin olsun ki çok çok kolaylaştırdık Zikir için, öğüt için, hatırlama için Fehel min <treating> müddekir Nerede zikir alan, nerede öğüt alan Nerede bunu yerine getirecek olan Es <tik> salatu ve selamu aleyke ya Resulallah Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel al evveline vel ahirin Velhamdülillahi rabbil al alemin Evet, Fatır suresinin 12. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Geçen hafta biraz e, girmiştik, biraz daha teferruatlı gireceğiz. Çok teferruatlı olmamasına gayret edeceğim inşallah. Şimdi e, 12. ayet, e, iki deniz bir olmaz. İşte şu çok tatlı susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır. Onların her birinden taze et yer, takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız, gemilerin de suyu yara yara gittiklerini görürsün. Bunlar Allah'ın nimetlerinden rızıklarınızı aramanız ve şükretmeniz içindir. 13'ü de okuyacağım bugün, ee, onu da bir mealine okuyalım hemen. O geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi belli bir vakte kadar akıp gider. Rabbiniz olan Allah işte budur. Mülk ve hakimiyet tamamıyla ona aittir. Sizin ondan başka yakardıklarınız, çağırdıklarınız ise bir çekirdeğin zarına bile bir kıtmire bile sahip değillerdir. Şimdi burada e, Fatır 3'e dikkat etmenizi istiyorum. Hemen bir önceki sayfayı açalım lütfen. Bu ayet üzerinde çok durmuştunuz hatırlarsanız. Sayfanın sonundaki ayet. Ya eyyühen ey insanlar, Üskuru Allahi aleyküm. Üskuru hatırların, hatırlayın. Neyi hatırlayın? Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir soru var. Hel min halikin gayrullah. Allah'tan başka, onun gayrısından başka bir yaratan mı var? Size gökten ve yerden, rızık verecek. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl döndürülüyorsunuz? Ee, bu 14, işte 12-13 bir de 14 var. 14 işte bu ayetin sanki teferruatı açıklaması izahı gibi. Çünkü dikkatinizi çekerse bu 3. ayette ne diyor? Allah'tan başka bir yaratan mı var diyor. Pardon. Önce Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın diyor. Ondan sonra ilk bahsettiği nimet neydi? Yaratılma nimeti. Min halikin gayrullah. Allah'tan başka yaratan var mı? Burada ne demişti? Hatırlıyor musunuz? En büyük nimet burada gizli olarak yaratılma nimeti. Çünkü biz yoktuk. Allah yoktan var etti. Değil mi? Yokken var etti ya da yoktan var etti. Ee, ve Allah'ı bile bilme durumuna geldik. Bu olabilecek, akla gelebilecek nimetlerin en büyüğü. Bundan başka elbette nimetler de var. İşte e, geçen hafta işlediğimiz 11. ayet, e, e, yani şöyle toparlarsa 11, 12, 13 ve 14 e, bu ayetin, 3. ayetin teferruatlandırılması. 11. ayette dikkatini çekerse, geçen sohbeti hatırlayanlar bilir. Bir yaratmayla ilgili konular vardı. Allah sizi topraktan yarattı, sonra nutfeden, sonra sizi çifter haline getirmiştir diye de bir şey yapıyordu. Sonuna doğru da ömür vermekten bahsediyordu. İşte bu Allah'ın verisinden bir yaratıcı var mıdır'ın açıklaması. Bu 12. ayet ise verdiği nimetlerden, yani birçok nimet var Kur'an'ın içerisinde bunlar şey olmuş, 12. ayette de İki deniz, biri tuzlu, biri acı olmasına rağmen bunların içerisinden rızıklanacak bir balık nimeti ve de süslenilecek şeylerin çıkarılması da Allah'ın burada işaret ettiği bize rızık nimetlerinden. Hani üçüncü ayette geçen. İşte bu bağlamda açıklamak gerekirse 13'te de e, sema'ya kafamızı çevirdiğimizde görmüş olacağımız Güneş ve Ay ve gece ve gündüzün de Aslında farkında olmadan bizim için birer nimet olduğunun açıklanıyor İşte üçüncü ayetin sonunda da Ya bundan başka bir ilah mı arıyorsunuz derken de 14. ayette onu da okuyalım Bugün onu da okuyacağız inşallah Onlara yalvarsanız duasınızı işitmezler İşitseler de size cevap vermezler Kıyamet gününde ise sizin onlara yakıştırdığınız Allah'a ortaklığınızı reddederler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez derken işte bunu anlatıyor. Genel bir çerçeve çizmek istedim. Fatır 3 ve onun izahı olan 11, 12, 13 ve 14. E, ayetleri. Dikkatinizi çekerse zaten 14. ayetin sonunda da aynı işareti var. Bir durak var. Kur'an'a e, aşina olanlar bilir. Orada da bir konu bütünlüğü bitiyor şeklinde. Bu da bunu destekleyici bir mahiyette. Şimdi biraz daha teferruatına girersek 12'de. Ma el bahrani. Bahır arkadaşlar deniz demek. E, fakat kelime anlamı olarak ben biliyorsunuz kelime anlamlarını biraz şeyim. Bir kare parçasının su tutma durumuna da bahır deniyor. Yani illa bir büyük deniz olması gerekmiyor. Yani suyun oluştuğu ve üzerinde durduğu e, duruma da deniyor. Yani büyük ırmağa da e, ya da göle de bahır denemiliyor. Mesela Hazar gölüne Hazar denizi denildiği gibi. Bu hatırlarsanız Kev suresinde bir ayet var. E, i̇ki deniz meselesi. Bir vakitte Musa arkadaşına, yol arkadaşına, genç yol arkadaşına demişti ki durmayacağım ta ki iki denizin cem olduğu birleştiği yere kadar varacağım. Ya senelerde gideceğim. Orada da işte Bahreyni diyor. Aynı buradaki iki denizin birleştiği yer. Orada da e, bu tefsirlere teferruatıyla bakarsanız göreceksiniz ki bunlardan birisinin e, nehir birisinin deniz olabileceğiyle ilgili işte o Tarık'ta falan şeyler var birçok rivayet var onunla ilgili İstanbul'daki bu e, İstanbul Boğazı'ndaki olan yerin yani yuşa Tepesi'nin olduğu yerin de iki denizin birleştiği yer olarak bazı meallerde tefsirlerde tabi biraz daha güncel meallerde e, geçebiliyor eee Aynı şeyin bir sonraki ayetinde de o iki deniz geçiyor. Bunun üzerine ikisi bir vakta iki denizin arasının cem olduğu yere vardılar, balıklarını unuttular, o vakitte de denizde bir deliğe doğru yolunu e, buldular şeklinde bir şey var, e, ayet var. Daha birçok yerde de bu iki deniz e, meselesi e, geçiyor. Yani zaten aklama taşı değil mi? Kocadınız nasıl geçiyor insanlar? Mutlaka ya bir akarsu bir şey dedi yani. Kızıl deniz vinayac kıyılarında işte yani birçok şey var. Mesela yani. Nile de zaten deniz diyorlar biliyor musunuz? Yani bu tatlı su, tatlı su işte. Yani burada bir çok örnek var. Şimdi zaten biraz anlatınca göreceksiniz. Şimdi ayetlerin bir şey manası vardır. Afaki manası, gözüken ufuktaki manası. Bir de enfüsi daha derinlerdeki manası vardır. Her zaman bu ikisini beraber işlemek lazım. Bu ayet. Biz diyor ayetlerimizi hem ufukta hem de nefislerle açıklayacağız, enfüsü olarak açıklayacağız diyor. Ne diyor? Yani siz de o şeyde düşünün. Her idrak seviyesinde farklı şeyleri var. Burada afaki olan ne? İki tane deniz varmış. Ama iki deniz birbirine e, karışmadığıyla ilgili zaten e, başka e, ayetlerde bunlara e, işaretler var. Hadi onları da görelim. Bu 25-53'te, o odur ki iki deryayı birbirine salmış... Bakın ne kadar benziyor kelimeler. Şu tatlı, şu tuzlu çorak aralarında da bir berzah var ve birbirlerine e, karışmazlar. 27 de var. Yoksa arzı bir karargah kılıp aralarında ırmaklar akıtan ve onun için... Oturaklı dağlar yaratıp iki deniz arasına bir haciz engel koyan mı? Bir tanrı mı var Allah'la beraber? Bir ilah mı var Allah'la beraber? Hayır, ekserisi bunu bilmezler. 55-19 da var. Bunlar han numaralarını veriyorum ki sohbeti dinleyenler var, oradan durdurup bakabilirler diye. Salmış iki darya'yı sürekli birbirlerine girerler, çatışırlar. Bir de 55-20 var. Kendi aralarında bir berzah var, birbirlerine karışmazlar. Yani sadece burada değil birçok yerde geçiyor. Bu Kapton'un Kuston'un hani Müslüman olmasıyla ilgili ayet var biliyorsunuz. O da bununla ilgili. Bakıyor ki iki deniz. Hangi iki denizde o? Akdeniz, akdeniz, akdeniz, evet Cebelik aradı. Su Tuzluluk seviyeleri birbirine farklı olmasına rağmen e, sanki gözükmeyen bir berzah var işte bu ayetlerde geçen kelimeler onlar. Haciz denilen, berzah denilen şeyle de birbirine geçmiyor. Yani bunun da birisi ona Kur'an'da geçtiğini söyleyince çok şaşırıyor. Müslüman olmuş mudur, olmamış mudur orası şey ama en azından bu ayetten bir şey olduğu var. Rahman suresinde mi? Efendim? Rahman. Rahman, suresi. Rahman suresinde geçiyor. Furkan'da da geçiyor bu şeyler. Durumlar. Orada da geçiyor. Şimdi şimdi İki denizin özelliği var. Birisi neymiş? Hazel Azbüt. Birisi neymiş? Tatlıymış ve Füruatmış. Harareti keser. Bunlar olumlu ifadeler değil mi? E, nihayetinde bunlarda su var. Suyun tatlı olması ve harareti kesmesi, kandırması yani tabi ki e, beklenilen e, iyi bir özelliklerdir. E, devam ediyor o avantajışlı kısmına on e, e, içimi kolaydır. E, neyi kolaydır? Şerabuhu içimi kolaydır. Şimdi haza diyerek anlattı. Bu diyor. Şimdi buyu Rabbim işaret ediyor. Bu böyledir. Bu da böyledir. Aslında bu e, Kur'an şeyine meraklı olan için ilginç bir ifade. Yani Rabbim burada işaret ismiyle gösteriyor işaret isimleriyle. Biliyorsunuz geçen Arapça derslerinde işlemiştik. İşaret isimleri bir yakın bir de uzak için var. Yakın için olduğu zaman haza oluyor. Uzak olduğu zaman zalike oluyor. Yani Rabbim burada yakın bir şeyi gösterir gibi anlatmış. Heza bu böyledir. Bu da böyledir. Şimdi tefsirlerin bir kısmında meallerin kısmında şu deniz böyledir, şu deniz böyledir demiş ama e, yani o biraz Tefsiri gitmişler. Bu böyledir, bu böyledir. Yani yakından bir işaret var sanki. Bunun da e, ileride şey yapacağım bir manası olduğunu düşünüyorum. Diğeri neymiş? Milhun ve ucaçmış. Tuzlu ve acıymış. Hararet kesiyor. Çok tatlı ve içimi de rahat. Bu bir denizin özelliği. Diğeri ise tuzlu ve acı. Burada iki farklılıktan bahsediyor. Burada bir şey değinmek istiyorum. Benim ilgimi çekti. E, milhun diyor ya ve zaman milhun diyor. Orada e, milh kelimesi Arapça'da tuz demek. E, i̇lginç. Türkçe'de iki isim var. Melih ve Melahat. Bunlar aynı kökten geliyorlar. Şimdi melih tuzlu demek aslında. Tuzlu melih. İyi de tuzluyu niye bir insan ismi olarak şey yapsınlar değil mi konusunda? Ya da melahata işte tuzlu olma durumu. Fakat bir şeyin milh olması nimet. Hani Türkçede de diyoruz ya tadı tuzu yerinde şeklinde. Hani bak tuzu yerinde. Yani bir şeyin tuzlu olması hem dezavantaj ama aynı zamanda da bazı şeylerde avantaj. Yani tadı tuzu yerinde manasıyla güzellik kastediliyor aslında. Yani melih. Erkek için güzel, güzel yüzlü yani yakışıklı, mele hatta iyi huylu ve güzel manalarına geliyormuş. Burada da e, yani şeyin e, kültürlerdeki bazı şeylerin e, isimleri ne kadar etkilediğiyle ilgili. Şimdi Melih ismini koyanı söyleseniz, yani sen aslında tuzlu diye bir isim koymuşsun Şey olur. Fakat tuz biliyorsunuz eskiden çok kıymetli bir şeydi. Yoktu. E, o dönemlerde bir şeye tuzlu deyince... Onun ne değerli bir şey olduğunu anlaşırdı. E şimdi burada ikisinin birleştiği yer neresi? şimdi bu tuzlu acıdır derken sanki bir eleştiri var ama tuzun da bir nimet olduğunu yani bizim kerih gibi gördüğümüz bir şeyin de aslında bir nimet olduğunun da bir güzellik unsuru olduğunda burada bir işareti var. Ne var mesela bildiğimiz kadarıyla? Denizlerde tuz olmasının bir sırrı yani birçok şeyi olabilir, görevi olabilir ama denizlerde bir organik yaşam var. Aynı zamanda da çürüme var biliyorsunuz. Bu çürüme olayından çıkacak bir koku var. Eğer denizler tuzlu olmasaydı o kokunun ne kadar yayılacağını düşünebilir misiniz? Mesela tatlı su diyoruz ama eğer bir akıcılık, carilik olmazsa, ırmak olmazsa birikim olduğunu nasıl etrafa kötü kokular yaydığını biliyoruz. E şimdi bütün okyanusların öyle bir şey olduğunu düşünsenize. Hatta tuzlama bizim mutfaklarda kullanılan bir koruma yöntemidir değil mi? Balık olsun başka şeyler olsun salamura aklınıza gelsin şey olsun. Yani bizim kerih gibi gördüğümüz bir şey. Aslında öyle nimet ki çocuklarımıza isim olarak bile konabilmekte. Aynı zamanda biraz sonra göreceğiz denizi yara yara gidip derken biliyorsunuz tuz, e, suların kaldırma özelliği vardır. Hı. Ve bir tuzlu suyun kaldırma kuvveti Hı. diğer sudan daha fazladır. Bu da aynı zamanda minimetli. Bunu yüzme az yüzme bilenler bilir. Denizde yüzme bildiğini zanneder. Havuza yani hafif bilenler için söylüyorum. E, yüzme havuzuna gidince bir anda çöker. Ya Allah ben denizde biraz daha iyiydim. Neden? Onun belirli bir kaldırma kuvveti var. O e, işe e, yarıyor. İşte bu iki farklılığı bu kadar farklılığı olan şeyde bile Allah diyor ki bununla beraber her ikisinden de taze et yerseniz taze etten kasıt ne balık, balık birinci <gülüyor> anlamıyla balık e, su ürünleri dediğimiz diyecekler. bunların bir kısmı biliyorsunuz mezhepler arasında tereddüt olmuş hani midye gibi ıstakoz gibi bazı şeyler haram mı helal mi mekruh mu konusunda bir şey olmuş. O teferruatına girmeyeceğim. Hani denizden babam çıksa yarım meselesi var. Bir mezhep buraya kadar gitmiş. Diğeri de onu böcek olarak etmiş Ya da Resulullah'ın yedip yemediği konusunda tereddüt olduğu için bir şey diyememişler. Değişik şeyler var. Ama hepsi de en azından balık bile olsa taze et. Bakın et bile değil taze et var. Bitmiyor onunla beraber nimetler. Bir de ziynet çıkarıp odu giyinirsiniz bundan giyinmekten kasıt... hani üzerine örtecek bir şey değil e, süs e, takısı Yani burada e, Evet istiriiyelerde biliyorsunuz şey var e, var Hem kabuğundan yapılıyor sedefle ilgili bir şeyler var biliyorsunuz hem direktman boyuna bile takılabiliyor e, içine, e, var ama en önemlisi de inci burada bir tefsirde güzel bir şey vardı. Allahu Teala diyor. Şey, biz de ilgilenir misiniz? Bir kişi ilgilensin derse. Kapı açılınca herkes şey yapmasın. Sohbetin akıcılığı bitiyor. Kapıyı açma görevli kimse halleder onu inşallah. Ee, Allahu u Teala diyor kişilerin diyor takı takmalarını bile hesap etmiş diyor. Evet. Ve murad etmiş. İlk sistemin şeyinde. Bakın takı murattır. Sü süslenmedir. Ve özellikle de kadının ihtiyacıdır. Evet. Değil mi? Özellikle de kadının ihtiyacıdır. Aslında kadında kim için süslenmektedir? Siz de öyle zannedin. <gülüyor> e, kadınlar birinci anlamda kendileri için süslenirlermiş, ikinci anlamda kocaları için süslenirler. Kocaları için süslenmeleri bile, için bile aslında kendileri için süslenmedir diye bir söz var. Ben bir şey demiyorum. Kadın dinleyicilerimiz de var orada. E, bu şekilde bir e, muradı e, ilahi var. Şimdi. E, litera, el fülke fülk biliyorsunuz e, gemi demek, e, felek kelimesinden geliyor aynında değil mi? E, yani içerisinde bir yaşama biçimlerini barındıran her türlü e, taşıma e, bineği olarak da değerlendirilebilir bu. E, orada mevacir olarak yara yara gitme konusunda görürsün burada. Yani burada da Allahu Teala denizin kaçıncı nimetini söylüyor? Evet, üçüncü. üçüncü. Birincisi rızık yem yiyorsun. İkincisi süs takısı takıyorsun. Diğerincisi de gemiye binip gidiyorsun. Yarı yara gittiğini görürsün. Arkasında suların e, izini bırakarak e, gittiğini görüyorsundur. Bu Allah'ın fazlından nasip aramanız içindir. Şimdi bu dediği ya en son kastettiği olabilir gemilerin denizi yarı yara gitmesi olabilir. Buradan ne anlaşılır? Rızkı aramak. Rizka yani aramak. asıl ticaret. Yani rizka rızkınızı rızk. aramak diyor ya ticaret. Ama diğer üçüyle beraber şey yapıldığında balıkçılık, o sedef avcılığı, inci çıkarma ve mercan, mercan'ı unuttuk, mercan çıkarma ve ticaret. Üçü arada düşünüldüğünde hiç akla gelmeyen Allah'ın tuzlu da olsa tatlı da olsa yarattıklarında böyle sonuçların olması ama bir şey daha var ve leallekum umulur ki kelimesi tereci deniyor bunu Arapçada ümitlendirme, ümit verme manasına yani umulur ki umulur ki diyen kim? Allah yani Allah'ın bir muradı var orada ya keşke böyle olsa Hani insanlar bu üç şeyi balık yeme. E, süs ziynet eşyası çıkarma ve gemilere binip gitme e, ticareti yapıyorlar. Ben bunu onlara musahhar kıldım, imkan sağladım ama keşke şöyle davransalar. Nasıl davransalamalarını Allahu Teala istiyormuş. Ya alekum teşkürun. Keşke şükretseler. Yani umulur ki keşke biraz kullanılmayabilir ama umulur ki şükrederler. Demek ki bunların öyle olması şükre vesileymiş. Şükür neydi arkadaşlar? Geçen derslerde işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Kendine ulaşan nimetlerin. Genel anlamda kendine ulaşan nimetlere teşekkür duygusu. Evet. Daha teferruatlandırmıştık onu hatırlarsanız. Memnuniyet duygu memnuniyet duygusundan kaynaklanan bir şey. Yani bir şeyden memnun oluyorsun ve bunu bir şekilde ifade ediyorsun. Hatta şöyle demiştim. Peki Allah şükreder mi? Bu bizim dilimizde olan bir şey değil ama fiil olarak, şekere fiili olursa evet Allah-u Teala da şükrediyor. Neden, nereden anlıyoruz biz bunu? Esma-ül Hüsna'da eşşekûr esması var. eşşekur ne demek biliyor musunuz Arapça manası? Çok çok şükreden demek. Ama şimdi bizim şeyimizde ya Allah Allah, Allah nasıl, yapıyor? kulu Allah'a şükreder. Hayır işte Arapça'ya eksik bilgiden kaynaklanıyor bunlar. Şekere fiili ne? Şükür fiilini Allah da yapıyor. Ama nasıl yapıyor biliyor musunuz? Dedik ya memnuniyet duygusu. Kulun yaptığı, kulun ibadet olarak Allah'a yönerek yaptıklarından öyle bir memnunluk duyuyor, duyuyor ki Allah da kuluna şekere fiiliyle cevap veriyor. Şekere fiilinin bir manası da nedir biliyor musunuz? Artırmak manasındadır. Memnun olunca artırıyor. Aslında bunu biz de yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Lokantaya gidiyoruz. Garsonun davranışları, yemeğin şeyleri o kadar hoşumuza gidiyor ki bahşiş veriyoruz. O bahşiş işte eşşekur esmasına bizdeki tecelli ise. Minnettar oluyoruz, memnun oluyoruz. Ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Görüyor musunuz kelimelerin birleştiği yeri? Dolayısıyla Allahu Teala'da da şekur, insan da o eşşekur esması kendinde tecelli ettiği zaman... O da şükür. İnsanlara bu teşekkür olarak tecelli ediyor. Allah'a da şükür olarak tecelli ediyor. Şimdi لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ne var? Keşke şükretseler de ne var? Yani keşke memnuniyet. bu nimetlerin Allah'tan geldiğini bilseler de bunda bir memnuniyet duygusu oluşsa yani nankörlük duygusu değil de biliyorsunuz şükürün tersi e, küfürdür. Türkçe'ye nankörlük olarak geçmiş. Nankör olmasalar da şükretseler tırnak içerisinde bu, bu onların avantajına olurdu. Ben de bu nimetimi onlar üzerine artırırdım. Demek ki arkadaşlar bu şükür verici bir şey olduğuna göre nimet. Allahu Teala aslında bu kadar nimeti vermeyebilirdi. Biliyorsunuz Allah'ım biraz teferruatlanırım ama çok güzel konular bunlar. Er-Rezak esması rızıkları veren anlamındadır. Şu an bize gelen rızıkları bir düşünsenize. Buzdolabını bir açın. Pastaneye gittiğinizde eşimiz dostluğunun gittiğinizde lokantara gidiyoruz. Envai çeşit. Neredeyse hani o ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler meselesi var ya onu yaşayan konumundayız. E, o kraliçe yaşıyordu onu. Şu an biz yaşayan durumundayız. Bu Allah'ın el razzak, el gani, el muni esmasıyla, el vehhab esmalarıyla alakalı. Bir de Allah'ın el mukit esması var. Mukit de en temel ihtiyaçları veren demektir. Allahu Teala yarattığını elbette besleyecek, onun için imkan verecek. Bunu en asgari düzeyde de yapabilirdi. Yani yaşayacak kadar, ölmeyecek kadar. İşte el mukit bu. Oksijenin verilmesi de en temel besinlerle. Fakat Allahu Teala bunun üzerine bu nimetlerini teferratlandırıyor ki bakın süs eşyası takmak için bile veriyor ki siz süslenen hiçbir hayvan gördünüz mü? Boynunda kolye takan. Evet. Demek ki Allahu Teala'nın kullarına bir ikramı bu bu. Şükredin diyor. Fazlası da bizi zaten yorar. Kaldırmayız. Evet. Dolayısıyla burada da Allahu Teala'nın hani e, üçüncü ayette verdiği e, nimetlerden şükretmeye değer hiç aklımıza da gelmeyen bizim normal saydığımız e, bir şeylerin aslında da. Normal değil, aslında şükretmeye gerekçe olmuyoruz. Gemilere öyle yarmasaydı, ticaret olmasaydı, insanlara ticaret kapısı da açılır mıydı? Ticaret yapan bir hayvan görüyor musunuz? Yani burada hani bir şeyler var. Hani belki taze balığı başkaları da yiyor ama hiç hiçbir hayvan da derin dondurucuya saklamıyor, bizim gibi. Biraz da işari mağlaları, derin mağalarına, enfüsü mağalarına girersek iki deniz bir olmazda da şu var arkadaşlar. E, derin ilim sahiplerine de bahar deniyor. Hani derya gibi ilmi var deniyor ya. Yani burada da iki deniz bir olmaz derken de hani biri acı, biri tatlı olarak manevi ilimleri olan derya gibi insanlarla materyalist olup da dünya gibi ilmi olanlar da bir olmaz ama Allahu Teala diyor ki ikisinden de balık çıkıyor ama. Yani ikisinden de nimetleniyorsun. Hem böyle müsbet denilen ispat edilebilir ilimlerden faydalanıyorsun. Değil mi? Her tarafımız o ilimlerle dolu. Manevi ilmi olanların verdikleri manevi ilimlerle de nasıl faydalanıyoruz bir düşün. Bu da Allahu Teala'nın işte bu işari manalarından, ayetteki nimetlerinden birisi. Ama ne diyor bakın? Oradan balık çıkar diyor. Demek ki balık ilimle ilgili bir şeymiş. İspatı Musa, Hazreti Musa ile yol arkadaşı kimle buluşmaya gidiyorlar? Hızır Esam olarak ifade edilen, Kur'an'da hızır geçmiyor ama ilim sahibi bir kulla. Bak ilim sahibi kendisine katımızdan ledün diyor da ledünni ilim verdiğimize gidiyor. Bak nerede buluşuyorlar? İki denizin birleştiği yerde. Yani Hazreti Musa peygamber ama ee, e, daha dünyevi ilimlere sahip birisi. Allah'ın öğretmesi var tabi ki o ilimlerden. ama kendilerini kendisine ilim verdiğimiz deyince tabi o Hz. Musa'nın talebiyle oluyor biliyorsunuz. Daha ledünni ilim sahibi biriyle buluşuyor. Yani iki deniz birleşiyor. Hiç bu şekilde düşündünüz mü bilmiyorum. Orada da işaret ne? Yanlarına getirdikleri balık var. Balık canlanıyor ve suya götürüyor. Şimdi onlara göre balık ne? Rızık yemek, dünyevi. Fakat manevi anlamda Hızır Aleyhisselam'da buluşma yerine geçince işaret olsun diye orada Rabbim onu canlandırıyor. Yani ilmin daha canlı olduğu bu ayete göre ne? Hangi kelime? Taze olduğu. Taze balık çıkarırsınız ya duruma geliyor. Bu da işte maddi ilimle manevi ilim olarak da bunun yorumlanabileceği iki denizden de orada kasıtı anlamasınızdır. Bir ifade burada da bakın balık et demiyor. Ne diyor? Taze. Lahim et demek taze diyor tariyen. Niye taze ifadesini kullanmış Rabbim? İlminde her an taze olduğunu, cariye olduğunu, her an gelmekte olan bir şey olduğunu söylüyor. Allah'ın katında ilim sabittir, bellidir. En başından murat edilmiştir. Fakat biz daha e, gittiğimiz yerde, eşelediğimiz yerde ilme sahip oluyoruz tefekkür ettiğinde gelen taze et. O anda sana geliyor. Bir mucitin bulduğu, keşfettiği o anda taze geliyor sana. Bunun gibi birçok ıı, derinlikler var. Çok da fazla da teferruata girmek istemiyorum. Bu ayet için ıı, yeter diyelim. Diğer ayete ıı, gidelim. Kaçıncı ayet? On üçüncü ayet. Yulicilleyle e, katıyor, bir şeyin birbirine içine girmesi manasında giriyor. E, fin nehari ve yulicil nehari filleyl. E, bu kelime, e, hatırlıyoruz Bekir Bey, şey söylemişti, Hüseyin Hoca söylemişti, dahale da kelimesiyle aynı fakat dahale da bir şeyin bir şeye girmesi iken, burada ifade edilen fiil de bir şeyin e, dar alandan diğer tarafa yani biraz da zorlamayla bir şeyin bir şeyin içerisine girmesi yani iç içe girmesi e, manasına da geliyor. bu Yani dahale gibi değil bu girmek ithal e, o, ke o kelime oradan onun gibi bir girmek değil. Geceyi gündüze katıyor gündüzü de geceye katıyor ve güneşi ve ayı size musahhar kılmıştır ve sahara şemse vel kamerâ. Küllü tecri, küllü yecri affedersiniz, hepsi akıyor. Li ecelin müsemma. Neye kadar belirli, muayyen, ismi verilmiş, ismi konulmuş bir e ecele kadar e akıp gidiyor. Zalikumullah rabbekum lehu lehul mülk vellezine yed'une min dunihi. İşte bunları yapan Allah'tır. Rabbüküm sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Lehul mülk mülk onundur ve lazıne yetu ne min onu bırakıp da e, yani onun berisinden dua ettiklerinize gelince ma yemli ku ne sahip değillerdir min kıtmirin bir kıtmire bile kıtmiri açıklayacağız. E, sahip değillerdir. Şimdi Rabbim burada bir şeyi daha gösteriyor. Bakın diyor, bak yaşıyorsunuz ama farkında dayısınız. Bakıyor musunuz? Rabbim geceyi gündüze katıyor. Burada asıl olan ne? Gündüz mü gece mi? Gündüz. Değil mi? Gündüz var, geceyi onun içine katıyor. Yani var olan gündüz asıl olan etken olan geceyi onun içerisine sokuyor. Sonra da öncelik bu. Şimdi gece oldu. Hakim olan, etkeni olan e, gece. Gecenin içerisine ne de sokuyor? Gündüzü sokuyor. Aslında gece ve gündüz diye bir şey yok arkadaşlar. Uzaya çıktığınızda gece ve gündüz var mı? Yok. E, zaman ve stabil bir durum var. Fakat dünyadaki kişinin durumuna göre o değişiyor. Demek ki Allahu Teala bu yaşamda dünya eğer bu yaşamı kastediyorsa bu dünya hayatı için bir farklılık olduğunu gösteriyor. Ama uzaya yani daha bizim için gayb olan bir aleme gittiğinizde her şey stabil. Yani ahirette gündüz ve gece bizim burada yaşadığımız gibi değil. Gece ve gündüz yani gaybî ve şehadeti ale bu durumda ama aslı olan neymiş tekrar e, burada yapıyoruz gündüzmüş. Çünkü neden? Aşağıdaki ifade de ne diyor? Sizi Sahara, sizin emrinize verdilerken önce şemsi söylüyor. Güneşi söylüyor. Yani demek ki asıl olan güneş yani daha öncelikli olan. Diğerine kamer. Kameri nerede yani ayı nerede görüyoruz biz? Geceliğin e, görüyoruz. Yani burada niye anlayabiliriz? Allahu Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Nur da aydınlıktır. Işık nurun gölgesidir. Manevi alemlerde nur, bu dünyada bu yaşantı, bu idrak düzeyinde bizim anladığımız ne? Işık. Işığın aslı nurdur. Eğer dört boyutluysa o, dört ve üstü boyutluysa, üç boyutlu da anladığımız bizim ışıktır. Işık eşittir, nur değil. Nurun aslını biz e, ahirette anlayacağız. Gölgesi burada. Yani bizim bu idrak boyutunda bizim ışık olarak gördüğümüzün aslı nur. Bu Nurda da meleklerin mesela ıı, tasavvuf kitaplarında görülsünüzdür. Meleklerin ıı, tavaf ettiği yere ne deniyor? Baba. Meleklerin tavaf ettiği yere ne deniyor? Abi, beyti, beyti, beyti Mamur. Tamam, beyti Mamur da Allah'ın nurunun te tecelligahı. Melekler de onun etrafını tavaf ediyorlar. Hani bu ıı, Nur suresinde okuyanlar, hani Allah'ın nuru semavatı verdi. Onun misali bir Lambaya benzer ki hani var ya te, uzun uzun anlatmayım oraya ilgili şeyler bakabilirler. Demek ki burada Allah'ın geceyi gündüze katması, gündüzü de geceyi katması e, Allah'ın ayetlerinden e, deliller. Güneşi ve ayı da size musahhar kılmış. Sahhara, Sahhara ne demek biliyor musunuz? Bu Türkçe'de bek kullanılmıyor. Yok. yok. E, Musa harkılmış kalır. geçiyor Musa mu anlaşılıyor evet. mu Musa harkılmış evet, niye bir şey anlaşılıyor mu? Yok. Hizmetine vermiş. Ahmadi kırmış onun için yaratmış. Mesela bu tartışılıyor. Her şey insana Musa harkılmıştır diye bir ifade var biliyorsunuz. Bunun üzerine çok düşünmüşler ne yani her şey mi ya insanda kim diyor. Ama Allahu Teala koskoca güneşi ve ayı musahar kıldığını ve yerde ve gökte ne varsa aslında insana musahar kılındığını burada şeylerde bir ifadesi var. Onun için yaratılmış yani onun için yaratılmış derken onun istifade etmesi için yaratılmış. Onun ana unsur olarak diğerleri de ara unsur olarak yaratılmış manası var burada. Burada da Allahu Teala'nın insana verdiği kıymet var. Koskucu güneş ne demek ya? İnsanın emrine veriyor. Mesela bu e, Abdurrahman Savaş Bey burada olsaydı bir iki ifade olsaydı Güneş'in o ö, özellikleri, büyüklükleri, kaç milyon katı dünyanın olduğu ısısı, bilmem neyi falan düşündüğünüzde ya koskucu güneş insanın amade. Ne için? Ne için yapılıyor? Aynen. E, zamanı e, bilmek için mesela buradaki yani güneşin birçok faydası var elbette ama gündüzü geceye katması geceyi gündüze ile beraber diğer ayetler de var şimdi zaman geçmesin diye şey yapıyorum onların hepsini <gülüyor> not aldım ama zamanı bilmek için yani zamanı gösteriyor değil mi gündüz ve gece olduğu zaman zamanı anlıyoruz Güneşle ilgili ve ayla ilgili şeylerde zamanı belirtiyor bize. Yani sadece güneşle ilgili zaman belirleme yok. Ayla ilgili. Mesela gelirken aya baktım. E, miladi e, pardon. E, ayın kamerayı ayın. E, 13 ya da 14'ünü anladım. Neye bakarak? Bir Aya bakarak anlıyorsun. Bunun gibi e, mevsimler şunlar bunlar hepsi bize bir zamanla ilgili bir ifadede bulunuyor. Bunu nereden anlıyoruz zaten? Külli tecrübi. Hepsi akıyor, ceryan ediyor, li ecelin müsemma bir ecel'e kadar. Ecel ne biliyor musunuz? Zamanın sonu gibi, yani muayyen bir vaktin sonuna ecel deniyor. Hani insanı ölümden koruyan şey eceldir diye çok güzel bir söz var. İnsana ölmesine engel kişinin ecelidir. Ecel Allahu Teala tarafından belirlendiği için her ne kadar değişken de olsa geçen haftaki konuşmayı hatırlarsanız Allah'ın ilmiyle bazı şeylerde Allah'ın ömür vermesi ve ömürden alması var ama nihayetinde bu Allah ininde belli o da ecel diyoruz buna. Ecel gelinceye kadar insanın ömrü devam ediyor. Bırakın insanın ömrünü kainatın böyle bir ömrü olduğunu Hadi bırakın kainatı. Dünyanın böyle bir emri olduğunu da burada şey yapıyoruz. Hepsi akıl olmuş bir ecele kadar. Ama nasıl bir ecel? Müsemma. Müsemma kelimesinin kökü isim. Hani ismiyle müsemma diyoruz ya. İsmiyle belirli. Yani ismi öyle ona yakışmış ki. Ya da ismiyle belirlendiği gibi demek. Buradaki manası da isimlendirilmiş bir ismi konulmuş. Yani adı konulmuş. Yani muayyen bir ecel. Yani Allah ininde ne zaman olacağı belli. Aslında o da girmeyeyim şu an. Olaylara bağlıdır. Zaman olaylara bağlıdır. Bunu bir boş zamanınızda düşünün. Nereden anlıyorum bunun böyle olduğunu? Bakın zamanla ilgili, ecelle ilgili bir bilgi var. Allahu Teala güneşe, kameraya musahak kıldık diyerek de zamanın aslında olaylara ve eşyalara endeksli bir yapıyla oluştuğunun da ifadesi var burada. Hani hatırlarsınız demiştik dehirden bahsetmiştik zamandan zamanın aslı dehir dehir ne demiştik Allahu Teala gizli bir hazine yaratıyor mahlukata kün diyor oluyor fakat bu olurken ne oluyor mahlukat oluşuyor ya mahlukatın ana özelliği nedir biliyor musunuz Allah dışındaki mahlukatın ana özelliği nedir biliyor musunuz sonlu olması. Balki olan kim? Allah. Allah. Bir mahluk. Ebedi olabilir mi? Allah. Mümkün değil. Dolayısıyla yaratılmasıyla beraber zaman otomatik ikiz kardeş. Var mısın? Yok olacaksın. İşte bu oluş sürecine dehir zaman deniyor. Dolayısıyla hani zamana küfretmeyin o Allah'tır denilen ifade bu. Dehir. Yaratılanla beraber Allahu Teala'nın o hu sistemiyle beraber, yaratma sistemiyle beraber otomatikman devreye giren bir şey. Ama neye bağlı? Zamanın akışı, olaylara bağlı. Ne zaman Allahu Teala'nın muradı olursa o zaman geri dönüş olacak ve bitecek. O muradı ilahi de ne? Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim. Bilindiğinde zaman bitecek. Murat bitiyor. Biliniyor. Biliniyor o bitiyor. İşte bununla ilgili. Bunu niye anlatıyorum? Zaman olaylara, eşyalara, maddeye bağlı. Dolayısıyla burada ismi konulmuş derken de müsemmâ derken Rabbim bunu kastediyor. O vakte kadar. Ama burada asıl kastedilen birinci olarak kastedilen bu dünyanın sonu. Bu dünyanın eceli. Bu dünyanın eceli bitecek diyor. Oraya kadar şey oluyor. Allah-u Alem bazı teşhirlerde geçiyor. Kıyametsin oluşuyla ilgili senaryolarda güneşin çok büyük bir etkisi olduğunu, zaten bu son 30. cüste güneş yarıldığı zaman hani onun gibi bir ifade Güneş dörldüğü zaman, 5 şemsi kubrät, 5 şemsu gibi böyle ifadeler var. Burada anlaşılıyor. Hocam ben bir diğer anlamadım çok özür dilerim. Yani bilindiği zaman bitecek dediniz ya, hmm. o zaman bütün dünya, bütün alem Müslüman olacak. Yani Hayvanlar hariciler işte olacak anlamına mı geliyor? Yok. Bilinme durumu iki şekilde. Hem bu dünyada hem de İleyhi Turcevun denilen. Şimdi dünya eleme yeri, elek. Elek olduktan sonra bir kısım anlatmıştık ya cehenneme gidecek. Hmm. Gitmeyenler ise geriye dönüşün. İleyhi Turcevun denilen bir yolculuğa çıkılıyor. Asıl yolculuk o. O yolculuğun trilyonlarca yıllık sonrasından bahsediyorum. Hani bunlar Adem kıssasında falan çok anlattığımız Aynen. için teferruat olmasın diye de bir şey yaptım. Bilinmekliğin sonu zamanın en sonu. Bu dünya önemli değil. Bu dünya eleme. Hadi kim yukarı çıkmayı hak edecek kim de ona hak etmeyecek. Hadi bakalım neden 40, 50, 60, 100 senelik bir şey yani. Bu, Bu önemli. önemlisi değil. Kat trilyonlarca yıllık bir döngü var. Asıl bir döngü de bizim konumumuz ne olacak diye bütün insanlık burada. Biz bu dünyayı gerçek zannediyoruz ama iş öyle değil. Bu dünya ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Gerçek hayat, ahiret yurdundaki hayat keşke bak keşke bunu bilselerdi. Mesele bu yani yani şey bu. Evet eceli müsemmâ denilen bu. Zalikümullah işte bunu yapan Allah. Yani bunu dua olayı falan kendiliğinden oluşan bir şey gibi görmeyin. Gördüğünüz olaylardaki haliki görün. Güneşi görüyorsunuz, ayı görüyorsunuz, zamanın akışını, değişkenliği görüyorsunuz ya işte Zalikümullah ne diyor? Zalikümullah Allah işte bunu yapan Allah yani hesaba katın bunu ve o Rabbüküm sizin Rabbinizdir. Sizin de Rabb olarak Allah'ı bilmeniz lazım. Hani benim Rabbim alemlerinde Rabbi olan Allah diyor ya şimdi Rabb konusuna girersem 15 dakika geçer sizin yöneldiğiniz yerin Allah olması lazım. Ne diyor Musa? Musa'nın Rab ne diyor Firavun? Musa'nın Rabbine iman ettim diyor. Kendi Rabbuma bile demiyor. Yani Rab yönelilen yerdir ama her yönelilen yer Allah değildir. Yönelilen yerin Allah olması lazım ki o işte bu sistemi yaratan aynı zamanda Hazreti İbrahim aklınızda Lehu mülk, <gülüyor> Uf. Mülk onundur. Vellezî mülk onundur. Vellezine yed'un min o kimseler ki onun dışında çağırıyorsunuz. Ted'une. Ted'une, ee, tedune dua etmek manasına geliyor. İkincisi anlamı da çağırmaktır. Çağırmanın Türkçede bir ifadesi var. Davet. Davet ve dua aynı köktendir. Sizin çağırdıklarınız ya da sizin dua ettiğiniz ikisi aynı şekilde ya Nabudu ve İyake Nestain desen yardım istemiyor musun? Kimi yardıma çağırıyorsan, kimi davet ediyorsan, dua ettiğinde o. İşte diyor bu gerçek Rab. Allah olmazsa onu bırakıp da tattıklarınız hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Qutmire bile malik değildir. Bakın burada malik değildir derken yukarıda mülk onundur derken bir ifade var. Biraz hızlı gireyim içinde cehennem meleğinin ismine malik. Malik. Bak mülk kelimesinden geliyor. Cennet meleğinin ismi ne? Rıdvan. O da rıza kökünden geliyor. Yani Allah-u Teala diyor ki, bütün sen mülkün Allah'ın olduğunu anlamadan yaşarsan, bütün mülkün hem malın mülkün hem de kudretin kendini de olduğunuzla ne dersen malik sana yeter. Onun karşılığını onlarıcaksın. Eğer bunun böyle olmadığını anlar da Allah'ın rızasına ulaşırsan, razı olup da rızaya ulaşırsan da seni cennette rıdvan yeter sana. İşte onlar hiçbir şeye melik değillerdir derlerken mülkün sahibi Allah'tır. En tehlikeli esma arkadaşlar el malik esmasıdır, el melik esmasıdır. Neden tehlikeli böyle bir ifade kullandım? Her esmadan insanın nasibi var. Ama krallara, yöneticilere sahip olan, idarecilere sahip olduğu en fazla tecelli eden esma işte el-meliktir. Eğer bunu dikkatli kullanmazsa ayvayı yer tabiri caizse. O yüzden çok tehlikeli bir e, esmadır. O yüzden Resulullah sallallahu ve selleme bana melik bir e, kral ya da e, bir fakir kul olmak konusunda yapı tercih yapıldığında ben bir fakir kulu tercih ettim diyor. Çünkü işi en yukarısından biliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bir kıtmire bile sahip değildir derken kıtmirin bir tanıdık geliyor mu kulağa? Evet suresinde mağara ehlinin yanındaki köpektir. Değersizliği manasında o verilmiştir aslında. Biliyorsunuz tasavvufta da köpek neyi temsil eder? Nefsi temsil eder. Yani e, burada da ikisinin birleştiği bir şey var, e, durum var. E, Gıt bir hurma zarın çekirdeği var ya görmüşsünüzdür. Evet. Üzerinde incecik bir zar var. Ona deniyormuş. Fark edilmiyor bile ya. Hurmayı yiyorsun, çekirdeği yapıyorsun ya orada zarın kim farkında? Aa hakikaten siz öyle öyle bir zar vardı. Yani o zarı bile yapamazlar diyor. Ama burada bir şey var hani onlar sivrisineğin kanadına bile malik değillerdir başka bir ayet var ya hani yaratamazlar ifadesiyle pardon orada da sivrisinekle ilgili Rabbim öyle bir gösteriyor ki sivrisineği bugün biz belgesellerde izlediğimizde ağzımız açık oluyor helikopterlerde bile olmayan öyle bir teknoloji var yapıyorsun kaçıyor ya nerede nasıl anladın? Nasıl ısı dengesini ayarladın? Nasıl bir mekanizma var? Yani helikopter iki tane pervaneye çalışıyor. Bu iki tane şeyle inanılmaz bir hava stabilizasyonu var. Onun kanadına bile malik değilsiniz derken. Burada da kıtmir derken hurma çekirdeğinde bile aslında ne tür sırlar olduğunun e, değerli olduğunu ifade ediyor Rabbim. 14. ayete geçelim. Geçmiş onlarının. Eğer onlara çağırsanız da dua etseniz de la yesmeu, işitmezler Neyi? dua ekum. Sizin duanızı işitmezler. Velev, velev ki işitseler bile. Velev, e, semiu, ma, esteca, ma estecabu, İst, e, e, icabet edemezler, cevap veremezler. Kime? Lekum, size. Devam edelim. Ve yevmel kıyame, kıyamet gününde de. Yekfuru ne? Yani hesap gününü kastediyor. İkinci surdan sonrasını hep ne diyor? Ee, bir şirkikum. Sizin, eyvah burası ilginç. Şirkinizi diyor e, reddederler. Yani sizin Allah dışında bir şeyi yardım konusunda davet etmeniz bile buradaki ifadesiyle şirk. Şirk ne demek? Orka, ortak demek. Şirket var ya kurulan şirketler. Bu. Şerik şirket burada. Ne kadar tehlikeliymiş? Vela. Bunu sana haber vermez. mislü habir. E, habir sahibi gibi olandan başlas başkası sana bunu haber veremez. Habir olan kim burada? Allahu Allah Teala. Yani burada çok derinlikler var. E, kabaca böyle geçelim. E, hani bu üçüncü ayetin sonuna bağlayalım bunu. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl döndürülüyorsunuz diyor ya işte ondan başka ilah yoktur da siz de dua etme konusunda bile hiçbir şeye malik olmayan kişiye yöneldiğinizde ona teveccüh ettiğinizde bu şirk e, onu da sana, onlar hiçbir şey yapamazlar, bunu da Allah sana haber verecektir bu bilgiyi gibi bir ifade var. Haftaya bunu biraz teferruatlandıracağım bu ilah konusu ilginç. Allahu Teala bize en büyük yaratılma nimetinin pardon en büyük nimetin yaratılma nimeti olduğunu bilen farkında bile olmadan ya ne balığın farkındayız ne şeyin her şeyin bir nimet olduğunu bırakın onu zaman gibi şeylerin güneşin e, ayın bile nimet olduğu bilinciyle yaşamayı ve yüzümüzü Allah'a yönlenmeyi bütün bunları yapanın dua olayları değil Allah olduğunu bilerek o şekilde yaşamayı onun dışındaki şeylerden Allah dışından dua etmemeyi, ilah olarak saymamayı nasibesin. Çünkü yaptığımız takdirde Allahu Teala bu bir gün bunu bize el habirli ile haber verecektir. Allah ihlasımızı evet. artırsın inşallah. Velâhürüdağum en ilhamdülillahi Rabbi'l alemin al-fatihah.